Allahu biallah min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ve selam olsun sizi de ailene ve lafirin. Ve yada ve müslim. Ve yada gemili uliyyi. Ve alhamdulillahirrahmanirrahim. Efendim, Ablam iki böbreklerine gözlerini kaybetmiş bunu biliyorsunuz. Eniştem aradı. Dedim mümkünse hocanıza sorarsanız Kardeşlerimizle birlikte dua etselerim. Ben de olur dedim efendim. İnşallah. Bu gece Kadir Gecesi. Önce Kadir Gecesi ile ilgili birkaç kelime söyleyeyim. Kadir demek, kıymet demek, değer demek. Allah bu gece için Allah Kur'an'ı Ramazan ayında indirmiştir buyurdu. Kadir suresinde de Allah Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmiştir. Kadir gecesi nedir biliyor musun diye soruyor bir de. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. <gülüyor> <gülüyor> وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu idrak ettin mi? وَمَا edrak'e Kelimeye, kelimenin manasına bakmadan onu anlamak mümkün değildir. İdrak etmek idrak etmek için mutlaka insanın düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Evet hem de derinlemesine düşünmesi lazım. Ve ma edrake ma iletul Allah bu soruyu boşuna sormadı. Eğer bu soruyu sormuşsa düşünüyor, tefekkür et. Evet nasıl düşünelim? Leyletul kadr hayrun min 1000 şah. Kadir gecesi onda Kur'an indiği için o ay bin aydan daha hayırlıdır. Düşün, tefekkür et. Bu nedendir? Lama idrake. Evet, idrak ediyor musun? İdrak ettin mi? Biliyor musun? Anladın mı? Anlamadınsa anla. Evet, sana söyleyeceğim. Bu. Nasıl idrak etmen gerektiğini sana söylediğim bu ayet onu beyan eder. Sana kapıyı açar. idrak etme, tefekkür etme, anlama kapısını açar. Leyletul qadri khayru min elb şer O bin aydan daha hayırlıdır. Devam ediyor. Tenezzelül melaiketi fiha bi izni rabbihim min kulli emr. O gece de melekler inerler. Ruh iner, melekler ruhla beraber iner. Rabbinin izniyle, bizni Rabbi, yani. Rablerinin izniyle inerler. Allah onlara izin vermiş, emir vermiş. Her bir emir için, emir için. Emir demek iş demektir. Her bir iş için. Her birinin bir işi vardır. Ayeti min kulli imri diye okursak ne oluyordu? Her bir kişi için. Her bir kişiye emir vardır. O kişi için Allah'ın emri neyse onu indirir. Neyi hak etmişse onu indirir. Allah buyuruyordu başka bir ayet-i o gecede her işe emredilir. Her işe o gecede emredilir. Yani o gece kadir gecesidir. Kader gecesidir aynı zamanda. Bir yıllık kader o gecede belirlenir. Onun durumuna göre, ameline göre, niyetine göre. Kim niyetini nasıl yapmışsa, gayesi, amacı, derdi ne olmuşsa Allah bu gecede ona hükmediyor. Bir yıl içinde her ne olacaksa ona hükmeder Allah. Mesela biri niyet etti ki ben bundan sonra Rabbime döndüm ebedi hayatımı kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım dediyse niyet etti. Allah da hükmü ona göre verir meleklere ona göre emir verir, ona göre yazdırır, ona gerekli ikramı ona göre yapar. Ama biri ters tarafa gitmeyi tercih ettiyse, niyetlendiyse, ona da hüküm ona göre verilir. Çünkü insanın ebedi hayatını kazanması, insanın kendi elindedir, kendi tercihiyledir. Allah onun tercihine karışmaz, müdahale etmez, o neyi tercih etmişse, Allah onun önünü açar. Ne buyurdu ayet-i kerimede, kim deralete düşerse, deraleti tercih ederse, Allah onu deralete düşürür. Kim kayarsa, sırat-ı müstakimden, Allah onu kaydırır. Onu tutmaz yani, tercih senindir der. Kim de hidayeti dilerse, Allah onun hidayetini artırır ona ayrıca hem hidayeti verir, bir de ona yardım eder yani. Evet, bütün işlere bu gecede eğer hükmediliyorsa, o zaman bize düşen nedir? Niyetimizi düzeltmek önce. Allah'a dönüp niyetimizi düzeltmek. Niyeti düzeltemiyorsak, mutlaka Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gününde, 27. gecesinde olmasında da bir hikmet var. Ramazan ayı boyunca kulü kendisini hazırlasın diyedir. Her geceyi Kadir gecesi bilip kendini Kadir gecesine hazırlasın diyedir. Gönlündeki niyeti düzeltip Allah'a dönsün diyedir. Tercihini yapsın diyedir. Evet. Allah Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dedi. Bin ay demek 83 sene civarında. Bu bir ömür demektir. Yani o gece senin için bir ömür olabilir. Bütün ömrünü Allah yolunda sarf edebilirsin. Ama bütün ömrünü heva edip kendine zulmedebilirsin. Öyle bir tercih yapman lazım ki bütün ömrün o gece senin için bir ömür olsun. Hem de bütün ömrünü o gecenin hürmetine Allah'ın sana ikram ettikleriyle yaşayasın ve onları kazanasın. Allah kuluna imkan tanıdı, imkan tanıyor. Evet, o gecede Kur'an inmiştir. Onu bin aydan daha hayırlı yapan Kur'an'ın inmiş olmasıdır, ayetlerin inmiş olmasıdır eğer geceye Kur'an indiyse, Allah'ın ayetleri indiyse, inen ayetler beş tanedir. Alak suresindeki evet, en baştaki beş ayettir. Eğer beş ayet bir geceye indiyse, inmeye başladıysa, onu bin aydan daha hayırlı yaptıysa, bu durumda bir gönüle eğer o beş ayet inerse, Rabbi ile okumaya başlarsa, Allah'ın kendisini alakadan, ilgiden yarattığını anlarsa, Rabbine dönüp, Rabbine güvenip, Rabbini severse, Rabbini kerim, ekrem olarak bilirse, Rabbinin talim ettiği gibi, kalemle talim ettiği gibi talimi kabul edip, o talimi görürse, Allah'ın eğitmesiyle eğitilirse, evet. ne olur? O geceye nasıl ki, onu bin aydan daha haybe yaptıysa insan da öylesine Allah katında kıymetli değerli yapar. Eğer bir geceye bu şerefi verdiyse bir gönüle Allah'ın ayetleri inerse onu cennete döndürür. Onun hayatını cennete döndürür. Ne zaman gönlümüzde Allah'ın ayetleri indi ise o ayete İman ettiysek bilelim ki o gece bizim için Kadir gecesidir. O zaman her geceyi Kadir gecesi yapmak mümkündür. Nasıl? Allah'ın ayetlerini okuyarak veya dinleyerek, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip, anlamaya çalışıp, iman ederek, aklaka dönüştürerek, amele dönüştürerek her geceyi, her günü Kadir gecesi, Kadir günü yapabiliriz demektir. Ama bir insan için, bir mümin için, kadir gecesi olmadıysa, Allah'ın ayetleri onun gönlüne ilmediyse yani, Allah kıyamet günü onlara sorar, dünyada ne kadar kaldınız, ne diyecekler? Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar. Hayatı değer kazanmamış, öyle gaflette geçmiş, su gibi gelip geçmiş. Ama eğer bir gönüle Kur'an indiyse, o gönlü cennete çevirdiyse, cennete layık kıldıysa, evet onun her günü bir ömür demektir. Her gecesi bir ömür demektir. Öyle kazandı, öyle kazanmış oldu. Onun için sadece bir geceye maksus bir kıymetle gerde evdir. Allah onun için Ve ma edra ile idrak ettin mi? Anladın mı? Anlıyor musun? Evet, anlamadın ama ben sana anlatacağım dedi. Leyletul kadri khayrun min elfi şehr. <gülüyor> bin aydan daha kadirli, değerli, şerefli, kıymetli. Kur'an indiği için. Evet. Melekler iner. Melek, melekler ruhla beraber iner. Tenezzelü'l-melâiketli verruh. Fihâ Rabbihim min kulli emr. <gülüyor> melekler ve ruh, Rablerinin emri beraberindeyken inerler. Tenezel. Tenezel ardı arkası kesilmeyen iniş demektir. Ardı arkası kesilmeyen ikram demektir. Rabbinden ikram. Nüzul gök sofrası demek. Gökten inen sofra demek. Allah gökten indirdiği sofraya nüzul dedi. Allah sofrayı indiriyor. Ama evet, öyle bereketli bir sofra ki kesintisiz dedi. Bu kesintisiz sofra ne olabilir? Allah'ın vahyi. Okudukça ondan istifade ediyorsun. Dinledikçe, tefekkür edikçe Allah senin imanını artırıyor. Bundan büyük nüzul var mıdır? Onun için bunu idrak etmek lazım. İdrak etmeden işte Allah böyle söyledi. Böyle söyledi de seni idrak etmen lazım. Evet, i̇drak edebilmek için Düşünüp tefekkür etmek lazım, anlamaya çalışmak lazım. Evet, melekler iner, bir de ruh iner. Ruh için Cebrail aleyhisselam dediler, evet. Onu da kabul ediyoruz, o da iner. Yetmedi, evet, ruh hakikati Muhammediye'dir. Bütün ruhların kendisinden yaratıldığı ruhtur, evet o da iner. Bununla beraber, evet, bir de onlarla beraber Allah'ın vahyi iner. Her bir kişi için. Evet, artık kim gönlünü Allah'a ne kadar açtıysa, evet, onun gönlündeki vahiy o kadar ona açılır, ona ikram olunur. Bütün Ramazan'ı Kadir gecesi olarak bildik ve hep beraber öyle yapmaya çalıştık. Rabbimizi dinlemeye, Anlamaya çalıştık. Allah'tan duamız odur ki, bütün hayatımız, her gecemiz, her günümüz, Kadir gecesi, Kadir günü olsun. Her günümüz bizi Allah katında şereflendirsin, ikraman nail kılsın. Neyle? Ayetleriyle. Evet, her günümüz, her günümüzde evet, imanımızı arttırmış olalım. İki günümüz müsavî olmasın, eşit olmasın. Zarar edenlerden, ziyana uğrayanlardan olmayalım. Evet, her gecede eğer Allah bu gecede her iş için hüküm veriyorsa Allah'ın bizim için verdiği hüküm onun razı olduğu bir hüküm olsun. bize onun rızasını, onun yakınlığını, onun sevgisini kazandıran bir hüküm olsun. Şimdiye kadar gelenler, evet, ahirete gittiler. Artık onların kazanma imkanları yoktur. İş bitmiştir. Her an bizim de kazanma imkanımız bitebilir. Allah bizim için sen bu kadar sana. Takdir ettiğin ömür bu kadardır, hadi gel diyebilir. Ömür tarafta pişman olmamak için kararı burada vermek lazım. Burada Allah'a dönmek lazım. Allah eğer akıl vermişse, sonuna kadar aklımızı kullanalım diye vermiştir. Kullanılmayan bir akıl, akıl değildir. öyle birilerinin peşine takılıp gidiyorsak, bu neydi? Bu sürü mantıklıydı. Koyunlardan biri kendini eğer bir yerden aşağıya atarsa, koyunlar hepsi onun peşine verir. Bu sürü mantıklıdır. Bu sürü olmaktır. Allah bizden aklımızı sonuna kadar kullanmamızı istiyor. Doğru nedir? Yanlış nedir? Hak nedir? Batıl nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Bunu anlayıp hayatımızı Allah'ın güzel dediği gibi, hak dediği gibi yaşamaya çalışmamız lazım ki kazanalım, kazanmış olalım, aklımızı kullanmış olalım. Allah bir gülü huzura alırken o tek başınadır. O kim olursa olsun, isterse peygamber çocuğu olsun, isterse yani, babası şeyh olsun, veli olsun ne olursa olsun, veya evladı ne olursa olsun, veya eşi ne olursa olsun, o huzura alınırken tek başınadır. O zaman hiç kimse kendini kandırıp, işte ben falan peygamberin ümmetiyim, onun için ben üstünüm, ben kurtulurum dememelidir. Benim peygamberim bana şefaat eder dememelidir. Benim hocam, benim şeyhim bana şefaat eder dememelidir. Çünkü Allah herkesten kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Hiç kimse, evet Allah'ın huzurunda hiç kimse kimseye yardım edemez. Yardım buradadır, şefaat buradadır. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma'ya? Kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Yarın kıyamet günü ben de sana yardım edemem. Evet, bunu böyle bilmiş olasın. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Nefsi satın almak nedir? Onu söyleyeyim isterseniz. Allah maliktir, mülkün sahibidir. Hiç kimseye ait hiçbir şey yoktur. Eğer biri kendisi kendine malik değilse, kendisi Allah'a aitse, Allah'ın ona verdiği herhangi bir şeye malik olur mu, sahip olur mu? Olmaz. O kendisi kendisine ait değil. O kendisi Allah'ın mülküdür. Ondaki de Allah'ın ona emanet ettiği, imtihan için emanet ettiği mülküdür. Ona ait bir şey yok. Ama bir kulda Allah'ın Malik ismi nasıl tecelli eder? Etmesi gerekmez mi? Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise, Malik isminin tecelli etmesi lazım ki, o da Malik olsun, Malik olur. Nasıl? Nefsini Allah'ın elinden satın alırsa, Alırsa Allah'tan satın almış oldu. O zaman onun oldu. Bu mali içinde böyledir. Eğer mali Allah'tan satın alırsa, O zaman ona da malik olur. Malına nasıl malik olur? Allah'a satarsa. Allah'a satarsa onu ebedileştirmiş olur. Allah onu ona iade eder buyurdu çünkü. Ne yaptı? O'nu ebedileştirdi. Dolayısıyla O'na malik oldu. Nefsini satın alabilmesi için nefsini Allah'a satması lazım. Neyin karşılığında? Cennet karşılığında. Allah'ın rızası dostluğu karşılığında. Nefsini Allah'a satmadıkça kurtulamaz. Kurtuluş yoktur. Onun için Resulullah Efendimiz nefsini satın al dedi. Ancak nefsini Allah'a satar Allah onu hakikatiyle değiştirip iade eder. Nasıl? O fani olan, beşeri olan nefsini Allah'a satar, baki olanı alır. Allah tecelli eder. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip o bu sefer gerçekten onundur. Nefsini satın aldı. Yani nefsini satmadan, gerçek nefsi alamaz, vehim olan nefisle kalır ve kurtuluş da olmaz, onun için nefsini satın al dedi. Bu öyle basit bir şey değildir, bunun için mutlaka çalışmak gerekiyor, koşmak gerekiyor. Hepsinden önce işi öğrenmek gerekiyor, işi bilmek gerekiyor, bilmeden, anlamadan, ne yapacağını bilmiyorsun, neyi nasıl satıp, nasıl neyi alacağını bilmiyorsan, nasıl becereceksin onu? Evet, bütün sahabe, Resulullah Efendimizle beraber işi becerdi ve bunu yaptı. Evet, onun için ne buyuruyordu? Allah, cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Ebedi bir hayatı hak edenler, cennete gider. Ebedi saadeti hak edenler. Bunun karşılığı neymiş? Maricani, Allah yolunda feda etmekmiş. Allah'a satmakmış. Satınca senin olur. Allah'a verince senin olur. Her neyi ki Allah'a verdim, o senindir. Neyi ki veremedim bu bana aittir deyip ona sarıldın. Evet. Onunla Allah'a şirk koşmuş oldun. Kendini Allah'ın Malik ismine şirk koşmuş oldun. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Evet, hep beraber Allah'ın isimlerini anlamaya çalışırken bunu iyice anlayacağız inşallah. Allah'a iman deyince, Allah'ı tanımadan, bilmeden, sıfatlarını, isimlerini, ef'alini anlamadan iman olmaz. Onun için hep beraber Allah'ın esmasını anlamaya çalışacağız. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Tanımıyorlar ki takdir etsin. Önce tanımaları lazım. Tanırsak takdir edeceğiz inşallah. Takdir etmeyi becerince Allah'ın rızasını hak etmiş olacağız. Allah da bizim için takdir ettiği kıymeti, değeri, şerefi almış olacağız. Sen Allah'ın hakkını takdir etme. Allah'tan nasıl şerefini alabilirsin? Hakkını alabilirsin hak ettiğini, senin için takdir ettiğini. Evet. Bu gece takdir gecesi. Kader gecesi. Kadir gecesi. Onun için bütün gönlümüzle Allah'a dönüp Ya Rabbi, senin istediğin gibi, sevdiğin gibi, razı olduğun gibi bir abdolmak istiyorum. Seni bilmek, seni tanımak istiyorum. Kendimi bilip, kendimi Kendimi tanımak istiyorum. Hayatı nasıl yaşamam gerektiğini, ebedi hayatımı nasıl kazanmam gerektiğini bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Anlayıp gereğini yapmak istiyorum deyip Rabbimize dönmemiz gerekir. Dönme gecesidir bu gece. Allah'a dönüş gecesi. Namaz kıldıktan sonra hep beraber bir de tesbih namazı kılacağız inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu namazı için, tesbih namazı için eğer kalabiliyorsanız günde bir defa kılın buyurdu. Kalamadıysanız haftada bir kılın dedi. Haftada bir kalamadıysanız tesbih namazını ayda bir kılın buyurdu. Ayda bir kalamadıysanız yılda bir kılın dedi. Yılda bir kalamadıysanız hiç olmazsa ömrünüzde bir defa kılın dedi. Tesbih namazı. Evet, onun için biz de yatısı namazından, teravühten sonra inşallah hep beraber bir tesbih namazı kılacağız. Tesbih namazını kılarken dört rekattır. iki rekata bir selam veriyoruz. Arkadaşların bir şey okuması gerekmiyor. Evet, sadece normal namazı kılarken aynen öyle tabi olması gerekir. Tesbih namazına niyet etmeleri gerekir. Zaten söyledik. Niyet yeterlidir. Gönülde yapılınca o niyet olmuş olur. Evet. Hep beraber esma Hüsna'yı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın Vedud ismini, Hamid ismini, Rabb ismini, Rahman ismini, Rahim ismini kısaca anlamaya çalışmıştık. Fatiha'daki isimleri evet bir parçada Allah'ın Malik ismini Malikiyevmiddin ismini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet Allah Malikiyevmiddindir. Din gününün Malikidir. Allah kıyamet günü buyuruyordu. Yani, kıyamet günü bütün insanlar kıyamet yerinde. Allah soruyor. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse cevap veremiyor. Kimsenin konuşacak takati yoktur, gücü yoktur. Cevabı Allah veriyor. Bugün mülk Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Vahid ve kahhar olan Allah. Neden vahid ve kahhar Allah dedi? Kahhar Allah'ındır demedi. Ya da ehad olan Allah'ın demedi. Ehad ve kahhar demedi. Rahman ve kahhar demedi. Vahid isimlerinde tek olan demektir. Bütün Esmaül hüsna Allah'a aittir demektir. Vahid. Ahad zatında bir olan, Vahid sıfatlarında, isimlerinde bir olan tek olandır. Evet, o gün kim Allah'ın isimlerinden birine sahip çıkmaya kalkışmışsa, Allah'ın isimlerinden kendini ona ortak koşmuşsa Allah onu kahredecek Evet. Allah onu kahredecek. Kim haddini bilmemişse, Rabbine saygısızlık yapmışsa, hangi isimden olursa olsun, evet. bugün onu kahretme günüdür. Ona haddini bildirme günüdür. Buyur. Onun için mümin, Hiçbir şeye kendini sahip görmeyendir. Elinde ne varsa, ne olursa olsun, onu kendi elinde bir emanet olarak görendir. Ebedi hayatını kazanmak için evet, bir imtihan olarak görendir. Buna kendisi de dahildir yalnız. Kendini de kendine ait görmeyecek. Allah'a ait görecek. Eğer kendisi Allah'a aitse, zaten ona ait bir şey olmaz. O zaman işe temelinden, özünden bakıp öyle halletmek gerekir. Ben Allah'a aitim dediğinde işi bitiyor. Yani nefsini Allah'a sattığında işi bitirir. Dünya ona hiçbir şekilde zarar vermez. O da ona tenezzül etmez, edemez. Zaten kendini Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a satmış. Her konuda Rabbim bildir demiştir. O gün kim Allah'ın herhangi bir ismine sahip çıkmışsa, ben demişse, mal benimdir demişse, istediğim gibi harcarım demişse, bu makam benimdir, ben bu makama gelmişim, istediğim gibi yaparım demişse, bu çocuk benim çocuğumdur, istediğim gibi muamele yaparım demişse, bu hanım benim hanımımdır, istediğim gibi muamele yaparım demişse, hatta kendi üzerinde, bu vücut benim vücudumdur, istediğim gibi muamele yaparım demişse, bu gönül benim gönlümdür, istediğimi oraya alırım, istediğimi çıkarırım demişse, her neyi söylemişse, ben deyince, Allah'ın bir ismine ne yapmıştır? Sahip çıkmıştır. Kendini o isimde Allah'a şirk koşmuştur. Allah onu kahreder. Allah'ın hakkını takdir edemediler demek buydu. Evet, Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmedi, edemedi. Diliyle söyledi. Allah dedi, Allah maliktir dedi, malikül mülktür dedi ama... Allah'ın kendisine emanet olarak verdiğini kendisine ait zannettik. Kendini o malın üzerinde tasarruf sahibi zannettik. Sanki Allah ondan hesap sormayacakmış, ona bir imtihan olsun diye ona teslim etmemiş gibi, malın sahibiymiş gibi davranınca ne olur? Evet. Allah'ın malik ismine kendini şirk koştu, nefsini şirk koştu. Allah, eğer bir hükmü vermişse, biri o hükmü kabul etmiyorsa, Allah'ın hükmini kabul etmeyen, Allah'ın bir ismini kabul etmemiştir. Ayetlerden bir kısmına iman edip bir kısmını kabul etmiyorsa, Allah bunu iman olarak kabul etmez. Şirkten başka Allah bütün günahları dilediği kimse için affeder. Ama şirki affetmez dedi. Şirkin karşılığı cehennemdir. Ve bu kolay bir iş işte değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeden cennet yoktur. Ama bunu söyleyebilmek için Şirkten önce kurtulmak gerekiyor. Önce la ilahe demen lazım ki peşinden illallah diyebilesin. Dilinle la ilahe de sonra nefsini Allah'a şirk koş. Allah öyle buyurdu. Onlar kendi nefislerine taparlar. Onlar nefislerinin hevasını Allah'a şirk koşarlar. Onlar imanlarına şirki karıştırırlar. Onlar şirk, Allah'a şirk koşmadan iman etmezler buyurdu. Bütün ibadetlerimiz, hepsi imani kemale erdirmek içindir. Bize La ilaha illallah Muhammedun Resulullah dedirtmek içindir. Eğer amelimiz, ibadetimiz bize bunu söyletmediyse, hala Allah'a şirk koşmaya devam ediyorsak, amelimiz boşa gitmiştir. Allah bizden o ameli kabul etmez. Onun için, Allah'a şirk koşmamak için, mutlaka nefsimizi temizlememiz lazım. Yani nefsimizi kibirden, gururdan, riyadan, hasetten, kendini büyük görmekten, üstün görmekten, alim görmekten, akıllı görmekten kurtulmamız gerekir. Benlik yapmanın birkaç çeşidi vardır. Bunların hepsi şirktir. Bir iblisin benliği vardır, bir Firavun'un benliği vardır, bir Karun'un benliği vardır. Allah hepsini ayet-i kerimede bize ibret olsun diye bildiriyor. İblisin benliği, ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ondan hayırlıyım. Biri kendisini başkasından hayırlı görürse, ev, evet, iblise arkadaş olmuş. Çünkü kimin daha hayırlı olduğunu Allah biliyor. Ancak hesap görülünce o anlaşılır. Sadece zahiri amele bakılmaz. Bir de ondaki niyete bakılır, ihlasa bakılır. Kim daha hayırlıdır Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Peygamberler de buna dahildir. Onun için herhangi birine ben ondan hayırlıyım dediğimizde İblise arkadaş olmuş oluruz. Mümin bunu söylemez. Bunu söyleyip başkalarına karşı kibirlenmez. Kendini Allah'ın huzurunda, katında zor duruma düşürmez. Eğer bunu söylemeye devam ediyorsa, bunu ona söyleten nefsidir, benliğidir. Bencilliği anlatacağım inşallah. Bir firavunun bencilliği vardır, benliği bencilliğe dönüşmüş. Evet, o ne diyor? Bu memleket bana ait değil mi? Bu Nil nehri bana ait değil mi diyor? Bana ait. Ben hayırlıyım değil. İblisin söylediği ben hayırlıyım. Evet, firavunun söylediği bana ait. biri herhangi bir şey için bu bana aittir. Allah'tan bağımsız olarak onu emanet olarak görmüyor da bana aittir dediyse o da Firavun'dur. O da Firavun'un arkadaşıdır. Onun Allah'tan bir emanet olduğunu bilmesi yetmiyor. Gereğini emanet olarak yapması gerekiyor. Emanete ihanet etmemesi gerekiyor. O isterse senin çocuğun olsun. Evet, eşin olsun, malın olsun, mevkin olsun fark etmiyor. Bu bana ait dediğimizde Firavun'un arkadaş oldu. Allah ibret olsun diye söylüyor. Bir de Karun'un bencilliği vardır. Allah onu yerin dibine geçirdi. Onun bencilliği nasıldır? Evet, dedi ki bu servet bana bendeki, bir ilimden dolayı bendeki meziyetten dolayı akıldan dolayı verildi. Ben bunu aklımla kazandım, ilmimle kazandım. Evet. Onun da benliği Allah'ın kendisine ikram ettiği o akıl, o ilim, o anlama kabiliyeti onu onunla Kendini başkasından üstün gördüğünde bu bana ait dediğinde evet, o da Karun'un arkadaşı olur. Evet, Allah onu da yerin dibine batırır. Bunların hepsiyle insanı yoldan çıkarır, insanı azdırır. İblis gibi, Firavun gibi, Karun gibi. Evet, bir de insanın kendi benliği vardır, benlik. Ben duygusu ayrı, benlik ayrı, bencillik ayrıdır. Mesela Hz. İbrahim dedi ki, ben Rabbime gidiyorum dedi. Bu bencillik değildir. Benlik başka, bencillik başkadır. Benlik, iman etmek içindir. Şahit olmak içindir. Eşhedü en la ilahe illallah derken, ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahadet içindir. Benlik Allah'a abdolmak içindir, ben senin abdınım, biz senin abdiniz, yalnız sana abdoluyoruz, iya kene abudu, bu benlik lazım, bu gereklidir. Yoksa öyle birilerinin takridi olarak yapmaya çalıştığı, işte ben ben demiyorum biz diyoruz, yok yok ben de. ben de kul ol, abdol. Benlik vardır, bencillik olmaması gerekiyor. O benlik olmazsa kul olamazsın, abd olamazsın, Rabbine gidemezsin, vasıl olamazsın, müşahedeyi yapamazsın. Huzura kabul edilmezsin. O benliğin olması gerekir. Ama o benliği Allah'tan bilmen lazım. Allah'ın nefrettiği ruh olarak anlaman gerekiyor. O hayali, vehmi, o kötülükle de dolu nefsi değil. Ama bencillik yapınca ne olur? Bencillik yapınca köfre gireriz, Fir'an gibi, İblis gibi, Karun gibi oluruz. Allah onları ibret olsun diye bize gösterdi ki, böyle yapmayın dedi. Allah malikül mülktür, mülkün sahibidir. Allah maliktir. Kimde nasıl bir nimet varsa, o Allah'ın ikramidir. Asli sahibi Allah'tır. Allah maliktir. Bununla beraber Allah Rahman ve Rahim'dir. Kime hangi mülkü, hangi nimeti vereceğini kendisi bilir. Bir tek kendisi bilendir, en iyi bilendir. Kuru için hayırlı midir, şer midir? Bunu bir tek O biliyor. Allah maliktir. Er Rahim Maliki yevmiddin. Din gününe göre hesap yapan Rahman ve Rahim. Din gününe göre hesap yapan Rahman ve Rahim. Allah birine nimeti verir. Ona ikramda bulunur. Rahmetiyle muamele etmiştir. Birinden mali alır. Ona ikramda bulunur. Neyi ikram eder? Sabrı ikram eder. Allah'a tevekkülü ikram eder. Ebedi hayatın nimetini ikram etmiştir. Acaba mali verdiği mi ikraman daha çok nail olmuş, yoksa mali aldığı mı? Onu Allah biliyor. Allah ne yaptığını biliyor. Her bir kula nasıl muamele yapacağını biliyor. Evet, biri sağlıklıdır, öteki hastadır. Biri sağlık nimetinden istifade ediyor, ötekinin sağlığı gitmiş. O nimet elinden alınmış. Ama o nimet elinden alınan eğer sabrediyorsa, bunun karşılığında ne buyurdu? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. O sabırla o Allah'ın sevgisini kazandı. Allah'ın beraberliğini kazandı. Acaba hangisi daha nimete ermiş. Nimetin varlığı da, yokluğu da nimettir. Çünkü o Rahman ve Rahim olan, marik olan, Allah'ın ikramidir. Maliki yevmiddin, din gününün hesabını yapan, o kulu için din gününün hesabını yapan, Rahman ve Rahim'in muamelesidir. Bunu anlamadan, Allah'ı anlamak mümkün değildir. Ne denir o zaman? İşte bunlar burada açtı, öteki toktu. Allah niye böyle yaptı? Evet. Bu şekilde bakıp bunu böyle gören sadece o ana bakmıştır. Allah ezele ve ebede bakıp hükmünü öyle verir. Böyle olunca Allah'ın hakını takdir edemedin. Onu tanımıyorsun. Tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Tanısaydım dilim tutulurdu. Konuşamazdım. Eğer tanırsak onu, Rabbimizi tanırsak hiçbir şekilde itiraz etmeyiz, hiçbir şekilde gönlümüzde Onun hiçbir emri karşısında ağırlık gelmez. Niye böyle yaptım de demeyiz, diyemeyiz. Söylediğimiz, söyleyeceğimiz, söyleyebileceğimiz tek bir kelime olur. Evet, nedir? Sen erham el rahiminsin. Sen Ekremel el Sen alemlerin Rabbisin. isin. Her şeyi bilen sensin. Senin sadece bize ikramın hayırdır. Bizim için takdir ettiğin sadece bizim için hayırdır, rahmettir, ikramdır dersin. Her böyle baktığında imanın bir daha artar. İmanın katlanır sürekli. Neye bakarsan bak, Allah'tan hangi muameleyi görürsen gör, her anda imanın artmaya devam eder. Dağdan yuvarlanan, kar topu gibi sürekli büyür. Ama doğru bakmazsan, doğru anlamazsan, iki adım illeri, üç adım geri gelirsin. Ya da etrafında döner durursun, hiçbir şey alamazsın. Kendi kendine hüküm veriyorsun. Öyle ki Rabbinin işini bile beğenmezsin. Ya da, Yaptığına karşılık feryat edersin. Ben bunu kaldıramam, ben buna dayanamam. Sen Allah'ı böyle mi anladın? Hani ona Erhemen Rahimin diyordun, Rahman ve Rahim diyordun, Malikül Mülk diyordun, Malik-i Yevmiddin diyordun hani? Hani o benim Rabbimdir diyordun, hani o Vedud'dur, beni seviyor diyordun. Böyle mi anladın? Hepsi yalan olmuş olmuyor mu? Evet. Eğer Rabbimizi tanırsak, O'nun takdirini de anlarız, kaderini de anlarız, anlayabildiğimiz kadarıyla anlarız. Allah'ın Malik ismini anlamaya çalışıyorduk. Mala, mülke, iki türlü bakış vardır. Allah bunun için Hz. Adem'in çocuklarını örnek veriyor. Ya Habil gibi bakarsın, ya Kabil gibi bakarsın. Hepsi Allah'ındır. Bana emanettir dersen, en güzelinde ne yaparsın? Allah yoluna kurban edersin. Yok benimdir dersen, ne yaparsın? Kötüsünü seçip, onu Allah yolunda öyle verirsin. Habil de Kabil'in bakışı. Allah bunları bize örnek ve ibret olsun diye anlatıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, Aleysselatu vesselam. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ehsa ederse İnna ve 99'un ismi. Men ehsahu fekad dakhala cennet. Kim onları ehsa ederse cennete dahil olur buyurdu. Ehsa etmek demek, saymak demek değil. Evet, saymak ehsanın içine girer. Ama ehsa, saymak demek değil. Alimlerimiz öyle söylediler. Kim onları okursa, ezberlerse dediler. Yetmedi, yetmez. Ehsa etmek demek, onu tahsil etmek demektir. Tahsil etmek. Bir şeyi tahsil ettinse, evet, artık o senin üzerinde olmalıdır. O bilgi senin üzerinde eğer açığa çıktıysa, sen onu tahsil etmişsin. Allah'ın isimlerini tahsil etmek demek, o isimlerle isimlenmek demektir. O isimlerin senin üzerinde açığa çıkması demektir. Yani sen Allah'ın Rahman ismini, Rahim ismini tahsil ettiğinde, mahlukata karşı Rahim olman gerekiyor, Rahman olman gerekiyor. Allah'ın Sebur ismini tahsil ettiğinde artık sen sabırlı bir kulsun. İsmi tahsil etmişsin çünkü. Evet, böyle biri cennete girmez de kim cennete girsin? Allah'ın 99 ismini tahsil ederse. Evet, Allah'ın 99 ismi var demek, sadece 99 isimden ibarettir, manasına gelmez. Allah'ın isimleri sonsuz ve sınırsızdır. Ama bize lazım olan, gerekli olan 99 isimmiş. Aynı şekilde mesela, Binlerce peygamber gelmiş, Nebi gelmiş, Resul gelmiş. Allah Kur'an-ı Kerim'de sadece 28 tanenin ismini söyledi. Niye? Bize lazım olan, gerekli olan odur onun için. Binlercesinin ismini söylemedi. Allah'ın isimleri, Esma-ül Hüsna'sı da böyledir. Evet. Allah, Malikül Mülktür, Mülkün sahibidir. Malik-i Yevmiddindir birinin gerçek manada herhangi bir şeye malik olabilmesi için onu yaratmış olması gerekir ki o ona ait olsun. Yoksa Allah'tan ona ödünç olarak teslim edilmişse o nasıl onun sahibi olur? Nasıl onun maliki olur? Maliki olsun. Evet, yine ona malik olabilmesi için verince gene ona ait olması gerekir. Mal, mülk, dünya, ahiret. Her şey Allah'ındır. Ama Allah bir kulağı onu verdiğinde ne yapmıştır? Mülkünü mülküne vermiştir. İnsan da onun mülkü çünkü. Onun için mülkünden bir şey eksilmez. Birinden alıp ötekine verince bir şey eksilmiyor. O da onun mülkü, o da onun mülkü. Bir imtihan olsun diye ne yapar? Onu böyle dolaştırır. Her birinin eline farklı farklı imkanlar verir. Fakri farklı, farklı nimetler verir. Öyle ki ebedi hayatını kazansın diye. Yoksa evet, mülk kimseye hiçbir şekilde ait olmaz. Evet. Bir de yanlış bir anlaşılmayı düzeltmek için söyleyeyim. Bu demek değil ki, mülk elimizde olmasın. Bu, bu manaya gelmiyor. Doğru anlamak gerekiyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor diyor aleyhissalatü vesselam, mal müminin elinde güzeldir. Niye? Ondan hem kendisi istifade eder, hem insanlar istifade eder. Hem onunla ebedi hayatını kazanmaya çalışır. Mal müminin elinde güzeldir. Müminler fakir olsun, bir şeysi olmasın manasına gelmez. Allah buyuruyordu, kimdir o Allah'ın nimetlerini, süsünü, güzel nimetleri müminlere yasaklayan? Allah bunu zaten onlar için yaratmıştır. Kafirler onların sayesinde o nimetlere ermişler. İmtihan olduğu için. Ahirette zaten onlarındır buyurdu. Öyle nimeti haram kılmak yok. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatılırken işte karnına taş bağlıyordu. Doğrudur, öyle olmuştur. Ama her zaman değil. Her zaman öyle mi oldu? Yok. Bolluk olan zaman yok muydu? Sonuna kadar vardı? Yani vardı da o mu yemedi? Ya da biz çalışmayalım, yemeyelim değil. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, fakirlik küfre yakındır. Fakirlik küfre eşittir dedi. Niye? Niye? Fakirlik insanı imanından eder. İnsanı isyana sürükler. Eğer iman kuvvetli değilse bu kolay bir şey değildir. Açlıkla imtihan, yoklukla imtihan basit bir şey değildir. O zaman ne yapmak lazım? O zaman çalışmak lazım. Hem de sonuna kadar. Hem de bütün imkanları değerlendirerek. Allah'a iftira atıp işte benim rızkım bu kadardır. İşte ben Allah'a tevekkül ediyorum. Yok öyle. Herkes bütün imkanları kullanıp ne yapması lazım? Sonuna kadar çalışıp, kazanıp hem kendisi Allah'ın nimetlerinden istifade etmeli hem de ikram etmelidir. Aran el değil, veren el olmaya çalışmalıdır. Ama diyelim ki bütün imkanları değerlendirdi. Evet, Allah rızkını daraltmış. Öyle buyurdu. Allah dilediği kimse için rızkı daraltır. Dilediği kimse için rızkı genişletir. Dilediğini hesapsız verir buyurdu. O çabasını, gayretini sarf etti ama Allah daratmış vermedi. Ne yapar? Evet, ona da sabreder. İşte o zaman diyebilir ki rızkın bu kadardır. Yoksa onun yapabileceği en ufak bir şey varken bunu söylerse Allah'a iftira atmış olur. Evet, biz buradan bir şey söylerken arkadaşlar sonra ben anlamadım dememelidir. Sonra kendi kendine fetva çıkarıp evet, o söylediklerinde ısrar edip devam etmemelidir. Bu onlara zarar verir. Söylüyoruz. Hatta Hazreti Ömer buyurmuştu, eğer fakirlik bir insan olsaydı ya da bir varlık olsaydı kesinlikle onu öldürürdü. Fakirliği ortadan kaldırırdı. Evet, bu bir sorun. Nasıl hastalık bir sorunsa, hastalanınca doktora gidiyorsa, evet. onun için de yani daha rahat geçirmek için, çocuklarımızı mahrum etmemek için, emanetlere ihanet etmemek için ne yapmamız gerekir? Bütün çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz lazım. Hem Allah'ın nimetinden istifade etmemiz lazım, hem de onu ikram etmemiz lazım. İkram edip kazanmamız lazım. Mesela sahabe anlatıyordu. Allah, infak edin, sadaka verin. Ayetini indirince, bağla, bahçeyle uğraşıyor, deveyle uğraşıyor. Ya da kervan ticaretiyle, kervanlarla gidip gelip ticaret yapıyor. Dün sahabe dedi ki, biz burada şu anda boş boş oturuyoruz. Ne bahçe zamanidir, ne bağ zamanidir, ne kervanla ticarete gitme zamanıydır. Hadi gidelim pazarda, Hamallık yapalım, getirip sadaka verelim. Öyle yaptılar. Gittiler, pazarda hamallık yaptılar. Yani kendi ihtiyaçları yok. Getirip sadaka verdiler. Allah bizi zatına iman edenlerden eylesin. Amin. Sıfatlarına iman edenlerden eylesin. Esmaül Hüsna'sına iman edenlerden eylesin. Amin. Her bir ismine tek tek iman edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi malik ismine iman edenlerden eylesin. Amin. Kendisini mülke sahip görmeyenlerden eylesin. Amin. Varlığını, mülki sahibine teslim edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kıyamet günü hesaba çekerken, bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır derken, Allah bizi böyle bir hitaba muhatap eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Arkadaşlar soru soruyor. Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Evet, Hazreti Ayşe annemiz, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a sormuştu. Evet, bu geceyi nasıl geçirmeliyiz diye sorduğunda ona tek bir söz söylemişti. Bu geceyi ya Rabbi sen afusun, af etmeyi seversin, bizi af et. Bununla geçir dedi. Evet. Allah'ın seni affedebilmesi edebilmesi için, af etmesi için senin afi dilemen gerekiyor. Senin Allah'a dönmen gerekiyor. Ben sana döndüm ya Rabbi. Allah'a dönmeden tövbe olmaz, af dileme olmaz, mağfiret dileme olmaz. Allah'a döndüğünde sana döndüm ya Rabbi. Şimdiye kadar nefsime dönmüştüm, şimdi sana döndüm. Nefsimden yüz çevirip, şeytandan yüz çevirip sana döndüm ya Rabbi. Dünyadan yüz çevirip sana döndüm ya Rabbi. Evet, şimdiye kadar yaptıklarıma tövbe ediyorum. Beni affet. Sen tövbe edenleri, sana dönenleri seversin. Af dileyenleri, istiğfar edenleri seversin. Beni affet ya Rabbi deyip dua ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bir günün namazını kaza etmeye çalışıyoruz. Bir günlük namaz kılıyoruz yani. Evet, gerisini zikirle, tefekkürle, selavatla geçirmeye çalışıyoruz. Namazda siz sureleri okurken işimizden dua edebilir miyiz? Evet. Zaten namaz duadır. Dilimizi kıpırdatmadan evet. gönlümüzde kendimiz okurken de duayı yapabiliriz. Cemaatle namaz kılırken de aynı şekilde duayı yapabiliriz. Eğer surenin manasını biliyorsak bu Fatiha ise evet. beraber okumak gerekir okurken aynı zamanda evet, manasıyla beraber onu düşünüp bilmek gerekir. O elhamdülillahi Rabbi alamin denince ne demek gerekir? Evet ya Rabbi sana hamd olsun. Ham senin içindir. Sen alemlerin Rabbi'sin. Sen benim Rabbimsin. Sen beni terbiye edensin. Errahman errahim deyince aynı şekilde sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Rahmetiyle bana muamele edensin. Rahmetiyle ikram edensin. Sonra seni seviyorum ya Rabbi demek lazım. Sohbette anlattıklarınızı aile fertleri okusun diye küçük kağıtlara yazıp duvara, dolaba asmamız uygun olur mu? Olur inşallah. Çocukları nasıl güzel, ahlak sahibi yapabiliriz? Onlara örnek olarak kendimiz onlara örnek olacağız. Eğer bizim ahlakımız güzelse Çocuklar bizden o güzel aklakı alır, ama aklakımız kötü. Çocuklara hadi güzel aklaklı olun dememiz hiçbir işe yaramaz, hiçbir fayda da vermez. Evet, ne bu ruhleyet kelimede? Kendinizi ve ehlinizi, ev halkınızı ateşten koruyun. Yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Onları korumanız gerekir. Ama sen kendini koruyamadınsa, onları hiç koruyamazsın. Hiç zahmet etme. Önce kendini koruman lazım. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olmaya çalışman lazım. Onlara örnek olup onları da koruman lazım. Senin sözün onların yanında geçti. Bize rabıtayı biraz anlatır mısınız? Bir de günde kaç defa rabıta kurmamız gerekiyor? Rabıta. Rabıta demek gönlün beraber olması demektir. Bunu bazıları anlamadan konuşabilir. Bir şey bilmeden, bir şey biliyormuş gibi işte rabıta doğru değildir diyebilir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, salihler hatırlandığında oraya rahmet iner. Bir peygamberi hatırlasan, bir veliyi hatırlasan, Allah'ın sevdiği birini hatırlasan ne olur? Oraya rahmet iner. Rabıta demek, hatırlamak demek. Mutlaka, evet, böyle de bunun manevi bir tarafı vardır. Bunu anlamayanlar için söyledim. Bunun manevi bir tarafı vardı. Ruh, Allah'ın nefrettiği ruhtur. Onun için zaman, mekan söz konusu değildir. Bir anda burada, bir anda arşdadır. Eğer o rabıta edilen, Allah'ın vazife verdiği biriyse, mutlaka ona onu yaptırır. Evet, hatırlamak yeterlidir. Hatırlamak, onunla beraber onu hatırlayınca mutlaka birçok şeyi beraberinde hatırlar. Allah'a kulluğu hatırlar. Allah'a nasıl kul olması gerektiğini hatırlar. Allah'a nasıl teslim olması gerektiğini hatırlar. Tanıdığı kadarıyla ne yapar? Birçok şeyi hatırlar beraberinde. Yani mesele onun hatırlanması değil. Onunla Allah'ın hatırlanmasıdır. Resulullah'ın hatırlanmasıdır. Ahiretin hatırlanmasıdır. Rabuta buyur. Bunun bir zamani şeyi olmaz. Mümkün oldukça. Peygamber Efendimizi 3 defa rüyamda gördüm. Bunun hikmetini öğrenebilir miyim? Evet, Resulullah Efendimiz'i seviyoruz. O da bizi seviyor. Gönül bağımız olduğu için evet, görüyoruz. Doğmamış bebeğin fitresini vermemiz gerekiyor mu? Vermemiz gerekir. Kaynım güç parası olarak 6 milyar para almış. Bunu erkek kardeşler arasında eşit olarak paylaştırdığı görümcelerin bizim de hakkımız var diyorlar. Onları da pay düşer mi? Güç parası. Evet, göç parası olması gerekir. Evet, onları da düşer. Erkeklerin yarısı kadar. Payı öyle yapmalıydı. Eğer onlar da beraber güç etmişlerse bu böyledir. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında hatim edemedim. Bayramdan sonra teslim etsem olur mu? Elbette ki olur. Hiçbir sorun da olmaz. Noshinde yatan evliyanın kabrini ve mekanını sık sık rüyamda görüyorum. Bunun hikmeti nedir acaba? Gönlümüz meşgul olmuş onun için. Durmadan tövbe ediyorum ama içim hiç rahat değil. Gönlüme sorduğum zaman net bir cevap alamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Tam olarak Allah'a dönememişiz, tövbe etmeye karar verememişiz demektir. Bu gece karar verip Allah'a dönüp tövbe edelim inşallah. Rüyamda sık sık elinizi öptüğümü görüyorum. Bunun hikmetini öğrenebilir miyim? Evet. Muhabbet meselesi. Evet arkadaşlar hep rüya yazmışlar ne etmezse. Rüyamda yürürken manevi olarak Arapça ayetleri gördüm. Yusuf yazdığı gönlüme geldi. Yaklaştıkça elif harfini ve ona Takili küçük bir yaprak vardı. Sonra Yusuf aleyhisselam evet, küçük bir çocuk olarak gördüm. Bunun hükmetini öğrenebilir miyim? Evet, gönlümüz meşgul olmuş. İtikafa girmek istiyorum ama evdekiler olduğum odaya girip çıkıyorlar, konuşuyorlar. Bu durumda itikafa nasıl girebilirim? Bu sorun olmaz. Girip çıkmaları bir sorun olmaz yani. Evet. Siz buyurmuştunuz, seven sevdiğini görmek ister. Biz de Rabbimizi seviyoruz ve merak ediyoruz. Allah'ın cemali nasıldır diye. Bize lazım olan sorudur bu. Seven sevdiğini elbette ki görmek ister. Eğer birine aşık olsak ve bunu, onu görme imkanımız, ihtimalımız olmasa neden öyle sevip feryat edelim? Bütün veliler, bütün Allah dostları hepsi Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Allah'a dost olmanın şartlarından bir tanesi evet. Allah'ın cemalini müşahede etmektir. Hatta derece itibariyle birbirleri arasında farkları vardır. Bu Allah'ın ona açtığı o perdelerden dolayıdır. Ne kadar çok perde açılmışsa, ne kadar huzura kabul edilmişse, evet, perde nereden açılmışsa, Verilerin dereceleri birbirine üstünlükleri o perdelerle ilgili alakalıdır. Allah bu nimeti evet, bütün kullarına ikram etmiştir. Bütün mesele kulun bunu istemesidir. Nereden müşahade ediyor onu? Elbette ki kendi gönlünde. Allah'ın kendisine nefeti ruh sahibini görüyor doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın cemalini müşahede baş gözüyle değildir. Haşa. Gözler onu hata edemez. Ne zaman ki ruh temizlendiyse, onun üzerindeki o nefis perdesi kaldırıldıysa, benliğinden, varlığından kurtulduysa, evet biraz önce anlattığım gibi nefsini Allah'a sattıysa. Allah'a sattığı nefsi Allah ona evet, hakikisiyle bu kahvelede bulunup hakkısını verdiyse, evet, o zaman Allah'ın kendisine nefeti ruh, sahibini görür. Nasıl görür? Nasıl ki Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, daha dünyaya gelmeden Allah Hz. Adem'in belinden sülbünü alıp onlara sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bir Rabbikum ne dediler? قَالُوا بَلَا شَهِيدًا Evet, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Biz seni gördük ve buna şahit olduk dediler. Kim söylüyor bunu? Hepimizin ruhu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde raks ederler, sema ederler. Ruhun bir de bedende seması varmış. Acaba bütün ruhlar mı? de öyle sema ediyor, açtan muhabbete, yoksa sadece görenler mi? Ama o mecliste, Allah'ım ben sizin Rabbiniz değil mi? hitabında, hepsi, hem Allah'ın hitabını, hepimiz, hem Allah'ın hitabını işittik, hem de cemalini müşahede ettik. <gülüyor> evet, bir şahidiz, sen bizim Rabbimizsin, dedik. Dünyadaki içinde Allah, evet, ruhlar, bedenlerinde, sema ederler, Rab'bimizi gördük diye. Evet, belki o sema hala devam ediyor. Ama biz araya öyle perde koyduk ki onu hissedemiyor ve duyamıyoruz. Niye sema ediyor? Bir daha, bir daha, bir daha görmek için. Böyle. O anı bekliyor. Ona o kapıyı açmak kendi elimizdedir. Ne zaman söz Allah'ın cemalini müşahede gelse, evet, söz gerçekten bitiyor. Ama böyle mübarek bir gecede Allah'ın melekleri saf saf indirdiği gecede ruhun indiği gecede meleklerin her bir iş için indiği gecede bizim de işimiz tercihimiz Rabbimizin cemali olsun yakınlığı dostluğu olsun özure kabul edilmek olsun. İstediğimiz sensin ya Rabbi diyelim inşallah. Senin rızandır. Mesele Allah'a abd olmaktır. Hz. İbrahim'in söylediği gibi ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ne buyurdu Allah ona? Yoksa inanmadın mı? Ne dedi Hz. İbrahim? İnandım ya Rabbi. İnanmadığım için değil, kalbim mutmain olsun diye söyledim. Kalbim mutmain olsun diye. Yani baş gözüyle göreyim, ölüyü nasıl diriltiyorsun? Kalbim mutmain olsun diye. Evet. Mutmain olalım diye isteyebiliriz. İstememiz de gerekir. Eğer mutmain olmamışsa Mutmain olmuşsak sorun yok. Allah'ın bizden istediği kulluktur, abdiyettir. Evet. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Miras gecesinde göge bir şeylerin çıktığını bir şeylerin de gökten indiğini gördüm sürekli bir şeyler çıkıyor ve sürekli bir de iniyordu Cebrail kardeşime sordum bu nedir diye evet, diyor, Cebrail kardeşim buyurdu ki bu yukarı çıkanlar kulların amelleridir bu aşağı inenler de Allah'ın o amellere verdiği karşılıktır Allah hesabı anında görüyor onun nasıl görüyor hesabı yani biz bir ibadet yaptığımızda, bir güzel şey yaptığımızda, Allah'ın sevdiği, beğendiği bir şey yaptığımızda karşılığını Allah hemen veriyormuş. Onun bizim üzerimizde görülmesi gerekiyor. Ne olarak? Aşk olarak, muhabbet olarak, iman olarak, Allah'a teslimiyet olarak. Aynı şekilde Allah'ın isimleri olarak, yani sabır olarak, şükür olarak, merhamet olarak, hoşgörü olarak, affetmek olarak, Hemen üzerimizde görünmelidir. O zaman bize düşen aslında neyi gönderdiğimize bakmamız lazım. İşimiz yok. Evet, Bize düşen göndermektir. Biz gönderdiğimizde Allah mutlaka karşılığını veriyormuş, hem de anında veriyormuş. Evet. Allah seri hesaptır buyurdu. Hesabı seri olarak görendir, anında görendir. O zaman herkes aslında cennetini de, cehennemini de üzerinde taşır. Eğer bir gönül cennete dönmüşse, Allah'ın isimleriyle, nura boğulmuşsa, evet, elbette ki o cennetliktir. Ama bir gönülde küfre boğulmuşsa, evet, kibre, gurura, riyaya, hasede boğulmuşsa, nefrete boğulmuşsa, o da cehennemliktir. Bunu anlamayacak bir şey yok. O zaman kim kendine bakarsa, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu bilir. Bunu bilmemek mümkün değildir. Bilmese yakışmaz. Allah ona öğretmediyse, bu yakışmaz. Ama öğrenmeyi istemedi, başını ile de kuma gömdi, kendi kendini kandırdı. Benim kalbim temizdir, ben cennete giderim demek yani kendini kandırmaktır. Böyle de değil. Çünkü yukarıya bir şey göndermen gerekiyormuş. Yani amel işlemen gerekiyormuş. Senin kalbinin temiz olmasıyla bu iş bitmiyormuş. Senin kalbine Allah nuru indirirse senin kalbin temiz olur, nurlanır. Neyi gönderdin? Allah karşılığını gönderir. Göndermeden bir şey yok. Evet, o zaman bizim vazifemiz, işimiz göndermekmiş. Göndermeye çalışmakmış gönderip güzel ameller gönderip güzel olmakmış. Evet. Ne buyurmuştu ayet kelime de? Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz mühsin olursunuz diye. Mühsin evet güzel olmak. Güzel yapmak. Hanginiz daha güzel olursunuz diye. Hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Mesela güzel yapmaktır, güzel olmaktır. Hazreti insan olmaktır. İnsanların elinden dilinden istifade ettiği kimse olmaktır. İnsanlara zarar veren değil, korku veren değil, onu görünce endişe eden değil. Hem kendisine hem insanlara rahmet olmaktır. Rahmeten lil alemine uymaktır. Ona benzemeye çalışmaktır. Eğer birileri alemlere rahmet değil, zahmet oluyorsa, evet, onun yeri nasıl cennet olsun? Onun yeri cehennemin ortasıdır. Evet, bakacağız ne kadar rahmet oluyoruz, ne kadar zahmet oluyoruz. Bu gecede Allah'a dönüyoruz inşallah. Hem kendimiz için rahmet oluyoruz, hem öncelikle ev halkımız için. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Sizin en hayırlınız, ev halkına en hayırlı olandır. Öncelikle ev halkımıza hayırlı olmaya çalışıyoruz. Onlara yaptığımız her ikram hayırdır, sevaptır, infaktır, sadakadır. Allah bu gecemizi tövbe etmemiz için, istiğfar etmemiz için, Allah'a dönmemiz için hayra vesile etsin inşallah. Amin. Allah nasıl ki Kadir gecesinin kadrini yücelttiyse, bin aydan daha hayırlı kıldıysa, ayetlerini de öyle bizim gönlümüze indirip bizi evet, binlerce kat haydi eylesin inşallah Amin. kadrimizi kıymetimizi değerimizi şerefimizi evet yükselsin inşallah ayetleri ile esmasıyla Allah hepinizden razı